Allah'ın izniyle Ramazan derslerimizde giriş olarak Ramazan'ın ne zaman başladığı, ne zaman bittiği ile alakalı uzun uzadıya ihtilafları anlatmıştık. Ardından niyetin, ehemmiyetini anlatmıştık. Şimdi İbn-i Kudam elhambe lehem hem, hem umdatul ahkamda neye geliyor? Elbâbu ahkâmul muftirîne fî ramadan Ramazan ayında orucu bozabileceklerin e, ahkamı diye bir başlık açmış. Nedir bu? Bir kısmını bildiğiniz işte yaşlıdır, hastadır, bunun gibi yolcudur. On ahkamını anlatacak inşallah. Önce orucun başlama vaktini anlatmıştı. Şimdi ruhsatıyla başlıyor. Kimler bundan müstesnadır? Çünkü hatırlayacak olacak olursanız ne demişti ilk derste? Alel kadirin. Güç yetirenlere neydi oruç? Şu şu şu şartlarla vacip oluyordu. Peki bu güç yetiremeyenler kimler? İşte bu noktada e, ulema bazı izahlarda bulunmuşlar. Mesela demişler öyle bir zaman gelir ki insanın orucunu bozması vacip olur. Mesela Adam oruç tuttuğunda ölecek kadar hastaysa mesela orada artık vacip nedir? Bozmasıdır, tutması değildir orucunu. Bazen müstehap olabilir. Ne gibi? Birazdan ahkam gelecek inşallah yolcu iken kişinin orucunu yemesi gibi, bozması gibi. Ya da buna benzer oruca dair alakalı olan bütün ahkamdır ki bu babın içerisinde inşallah hepsini tek tek zikredecektin inşallah diyor ki yubahu'l fıtr ki Ramazan'ı liarbatı aqsami diyor ki orucu Ramazan'da bozmak 4 kısım eğer gerçekleşirse orada diyor mümkündür şimdi ifadeye dikkat edecek olursak yubahu dedi yani mübah olur ne demektir bu demek ki bu hallerde bozmak vacip değil cumhur ulema demişler ki orucu her zaman bozmak Vacip hükmünde olmaz. Tak tafsilatı vardır. Zahililerle seleften bir grup demişler ki insanın orucunu bu dört halde bozması gerekir. Vaciptir demişler. Zahirine hamletmişler. Çünkü ayet var. Fe memkenen minkum ala seferin fe iddetu min ayamin okhra. Bakara suresindeki 185. ayet Allah diyor ki sizden her kim hastaysa veya yolcu ise o diyor başka sayılı günlerde tutsun diyor ayette. Bu ayeti zahirini alarak vaciptir demişler bozması orucunu. Diğer ikinci grup demişler ki muhayyerdir. Yani isterse bozar isterse tutar. Bu racih olan ulemanın sözlerinden cumhurun cumhur ulemanın sözü olan mezheptir. Onlar demişler ki muhayyerdir insan. Dileyen tutar, dileyen tutmaz. Birazdan hadisler de gelecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor isteyen tutsun, isteyen yesin diyor. Bu nedenle dedi ki doğru görüş e, muhayyer olduğumuzdur. Üçüncü bir görüş vardır ki müstehaptır diyorlar, güzeldir diyorlar bozmak. Ama bozması, insan bozmasa tutsa da bir problem yoktur diyorlar. Bir arbaatin demişti, dört kısım için bu böyledir demişti. Neden böyle söylüyor? Çünkü bazıları vardır ki bu dört kısımda onlar, orucu bozdukları zaman onların kaza etmesi gerekir sonra. Bu gruptan bazıları vardır ki kaza etmez kefaret verirler. Bu gruptan bazıları vardır ki onlarınki affedilmiştir mesela. Yine o gruptan bazıları vardır ki hem kaza ederler hem de kefaret ödemeleri gerekir. O yüzden dört kısım dedi ve birbirine bu konuda ayırdı. Ahaduha <gülüyor> birincisi diyor İbn-i bihi. <gülüyor> hasta ki hastalık nasıl bir hastalık? şahsa zarar veren, şahsa telef edecek bir hastalık. Hastalık ulemanın katında iki çeşittir. Birincisi hafif hastalıktır. Baş ağrısı gibi mesela. Hafif bir baş ağrısı gibi. Ve benzeri grip nezle gibi hastalıklar ki bunlar oruca tesir etmez. Dolayısıyla bu gibi hastalıklarda oruç bozulmaz. Ancak öyle hastalıklar vardır ki mesela bazı ilaçları günün belli vakitlerinde mecbur almak zorunda olabilir. Tabi bunu da Müslüman doktorlara başvurarak o da ileride gelecek inşallah bilgisinin alınması lazım. Müslüman doktorların e, direktifinde ancak yönlenmek lazım. E, denilirse ki Müslümanların arasında doktor yok. Tamam o zaman müşrikler arasından dini hassasiyeti olan doktorlar seçilir. Öyle insanlar vardır müşriklerin arasında. Adamın dini hassasiyeti vardır. Bu gibi şeylere dikkat ediyordur. Öyle güvenilir kafirler de bulunup onlara hastalığın durumu sorulabilir. Eğer ilaç almadığı takdirde insan gerçekten bedenen bir zarara uğrayacaksa işte bu Allah ve Resulünün ne yaptığı ma mazeret olarak kabul ettiği hastalıktır. Ve alimler demişler ki bu bapta Allah Subhanahu wa teala şeriatta hastalık özrü noktasında Oruç ibadetinde mesele genişlettiği kadar başka hiçbir meselede de genişletmemiştir. Normalde hastalığın başka ibadetlere de ruhsatı vardır. Mesela namaz kılamaz hale gelebilirsiniz hastalıkta değil mi? Öyle hastalıklar da olabilir. Allah oralarda biraz daha dar tutmuştur. İşte namazı düşürmemiştir insanda. Neyi düşürmüştür? Ayakta duramıyorsan oturarak kıl demiş Allah subhanahu <Gülüyor> teala. Oturarak kılamıyorsan yatarak kıl demiş yatarak kılamıyorsan imayla kıl demiş göz kaş işaretleriyle ama namazı düşürmemiş ama oruca gelince Allah demiyor günün belli bir kısmı tut o zaman hastaysan 3 saat tut 5 saat tut bu da ortaya ne koyuyor alimlerin ifade ettiği gibi oruç ibadeti hastalık noktasında ruhsatın en geniş olduğu ibadettir kardeşler daha sonradan vel musafirillezillahul kasr kasır mesafesine kadar ulaşmış bir yolcu. Nedir kasır mesafesi? Şehri terk ettikten sonra beş buçuk kilometre geçtiğiniz geçtiğiniz andan itibaren artık sefer hükmünde oluyorsunuz. Oradan itibaren kişi nedir? E, kişi namazlarını iki rekat olarak kılar. Dört rekat değil iki rekat olarak kılar. Alimler seferi de üçe ayırmışlar. Bir demişler vacip olan sefer. Ne gibi? Hac ve umre gibi. Vacip olan şeyler. Veya Anne baba hastadır, ona yardıma gitmek gibi. Bunlar vacip olan sefer hükmündedir ki icma ile burada insan orucunu isterse ne yapar? Bozabilir. Buradaki ruhsat noktasında alimler arasında ihtilaf yoktur. İkinci bir sefer çeşidi vardır. Mübah olan sefer. Nasıl? Mesela avlanmaya gittiniz. Bir şeyler yakalamaya gitmişsiniz. Yani yemek için mübah bir şey bu. Allah subhanahu izin vermiş. Ve burada iki görüş var alimlerine vasıh en sahi olanı ruhsa kişi burada ruhsat vardır. Yani isterse bozar. Eğer kendisini o mübah yolculukta gittiğinde oruç tutmak zarar verecekse kişi orucunu orada bozabilir. Bir de üçüncü şey var. Sefer çeşidi var. Bu da bir kişinin vacip olmayan, haram olan bir yolculuğa çıkması gibi. Yani ne böyle az önce zikrettiğimiz gibi mübah bir iş için sefere çıkıyor ne de hac ve umre gibi gerekli bir vacip olan sefere çıkıyor. Neden çıkıyor? açılığından çıkıyor mesela. Yani art niyetle kişi mesela oruçtan kendini kurtarmak adına o gün böyle durup dururken bir sefere giderse bu haramdır. Kesinlikle bunun ruhsatı yoktur. Alimler arasında burada zaten ihtilaf yoktur. Böyle bir sefer haramdır. Böyle bir sefere gitmek günahtır. Böyle bir yolculuğa çıkmak caiz olmaz. İbn-i Kudam elhambe'l-i Kadı Hıraqi'nin sözünü naklediyor. Diyor ki, وَاِلَّا سَافَرَ مَا يَقْسُرُ ف۪يهِ الصَّلَاةَ فَلَا يُفْتِرُ حَتَّ يَتْرُكَ الْبُيُوتَ وَرَعَ ظَهْرِهِ Burası çok önemli. Diyor ki, eğer yolculuğa çıkarsa, namazı kasredeceğinde, iftar etmez, ta ki evleri terk edip arkasında bırakana kadar. Yani İbn-i Kudame, meşhur bir hilaf alimlerin yanında. Seferilik ne zaman başlar? İbn-i Kudame hangi görüşü alıyor? Kadı Hı Evleri arkada bırakmak. Yani çıktıktan sonra seferlilik başlar. Yoksa daha şehirdeyken seferliğinin başladığını kabul etmiyor. Ve annelil ennelil en yuftira fi ramadan ve gayrihi. Genel olarak diyor ister ramazanda olsun ister başka bir halde olsun. Ramazanın dışında herhangi bir mesela şevval orucu tutuyorsunuz veya başka bir oruç. Bu oruçlarda olsun insan seferde ise onun orucunu yemek gibi bir ruhsatı vardır. Bi el kitab-i ve sünnet-i ve icma. Kitap, sünnet ve icma buna delalet etmektedir. Amma'l kitab-u fe qavlullah-i teala. Allah'ın kitabından delil. Femen kâne minkum meridana ve ala seferin fi iddetu min eyyâmin uhar. Az önce okuduğumuz Bakara 185. ay. Ve amma'l sünnet-i fe qavl-i nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sünnetten delil ise şudur diyor. İnnallâhe vada'anil musafire savme. Allah diyor yolcudan orucu kaldırmıştır diyor. Revahu al-Nesai ve al Ikisi de rivayet etmişler. Fi ahbarin kethiratin sivah Bu haberin dışında da birçok hadis vardır diyor peygamberden gelen. Ve ecma'al muslimuna ala idahatil fitri lil musafiri fil cümle Genel olarak yolcunun orucunu bozacağına Müslümanlar icma etmiştirler diyor. Tabi ta furuğunda gene ihtilaf var. Ve inneme yubahul fitru fil seferit tavil Uzun seferde diyor orucu bozmak mübahtır az önce de ifade ettiğimiz gibi namazın kısaltıldığı bir yolculuk. وَقَدْ ذَكَرْنَا قَدْرَهُ فِي الصَّلَةِ ثُمَّ لَا يَخْلُمْ الْمُسَافِرِ Diyor ki, bunu anladıktan sonra üç şey var ki yolcudan bu üç hal eksik olmaz. Birincisi, ahaduha اَيَّدْخُلَ عَلَيْهِ شَهْرُ ramadan فِي Birinci hal, siz yolculukta iken Ramazan ayı giriyor. Daha yolculuğunuzu tamamlamadan Mesela hacdan umreden geliyorsunuz, uçaktan indiniz. O gün oruç günü, işte uçak geldi, tam şey vakti indi mesela. Ee, sahura bir saat kala, bir buçuk saat kala gibi bir vakitte uçak indi. Eve varacaksınız, sahur hazırlayacaksınız, sahur yapacaksınız, yatacaksınız. Böyle bir durum var yani, böyle bir yolculuğunuz var. Diyor ki, فَلَا نَعْلَمُ beyne ahlil الْاِلْمِ خِلَافًا fi اِبَحَةِ الْفِطْرِ لَهُمْ Bugün de o kişinin orucunu, Bozması noktasında ilim ehli arasında ihtilaf yoktur. Yani bu kişi mübahdır bozabilir orucunu. El ikinci hal ise en yusafira fi etnayi'ş şahrı leylen. Mesela Ramazan ayı içerisinde bir akşam yolculuğa çıkmış gidiyor. Felehul fitr fi sabihati't fiha. O çıktığı gecenin sabahında bu kişi de ne yapabilir? Orucunu bozabilir. Vana badeha fi qabl ammeti ehli'l ilm. İlim ehlinin geneli diyor bu görüşe gitmiş. Hilaf var. Ama Cumhuruleman'ın görüşü böyle bir yolculukta da Ramazan'ın içerisinde geceden yola çıksanız mesela İstanbul'da oturuyorsunuz Ankara'ya bir sefere gideceksiniz Ramazan ayı içerisinde size mübahtır ki orucunuzu bozabilirsiniz genel olarak ilim ehlinin katında. Vakale Ubeydetü's-Selmani ve Abu Milcas Mijles ibn la Bunlar da demişler ki Ramazan ayı içerisindeyken insan şey yapamaz. eee orucunu bozamaz, sefere çıkamaz haramdır demişler. De kavlillahi teala Allah çünkü ayette diyor ki: "Fe men shay'e le Kim sizden o aya şahitlik ederse oruç tutsun. Onlar demişler ki bu ayet gereği hiçbir işle uğraşmamamız lazım. "Vu şehidehu." Ve diyor bizim delilimiz ise bu meselede kavlullahü teala Allah'ın şu sözüdür az önce okunan Bakara 185'i getiriyor. Ravah İbn Abbas qal İbn Abbas dedi ki diyor. sallallahu aleyhi ve sellem a'mil fethi fi Ramazan. Peygamber Mekke'nin fethine ne zaman çıkmış? Ramazan ayı içerisinde. Fasa hatta Peygamber oruçluydu diyor ta ki Kedid beldesine vardı. Kedid'de denen bölge de Mekke'ye 42 km 42 mil özür dilerim. 42 mil bir mesafede bir bölge, Kedit denen bölge Mekke'ye. Medine ile Mekke arası 4,5-5 saat zaten. E, bayağı uzun bir yol. O o kadar gelmişler ki gece iftardan sonra yola çıkmışlar. E, afan, e gece oruca niyetlenmişler, yola çıkmışlar. Ta nereye kadar gelmişler? Mekke'nin yanına e, Kedit denen o bölgeye kadar varmışlar. Tumma aftara ve aftara'n Peygamber orada orucunu bozdu yoldayken Ve insanlar da peygamberle beraber orucunu bozdular. Muhtefek bunalik. Hadis Bukhar ve müslim rivayet ettiği hadistir. Bu da ortaya koyuyor ki insan Ramazan ayının içerisinde de sefere çıkabilir. Hangi gün fethedildi Mekke? Ramazan'ın 23. gecesi. Özür dilerim. Ramazan'ın 17. gecesi. Ramazan'ın 17'si zaten 20'ye kadar 3 gün var. 3 gün sonra da itikaf ameli var. 3 gün sonra da itikaf ameli var. 10 e, gün bayrama kadar zaten itikafta mescitte geçiyor. Peygamber sorsam şunu diyebilirdi. Ben bayrama kadar bekleyeyim. Bayramdan sonra sefere çıkabilirim. Bu da ortaya koyuyor ki cumhur leman üzerinde olduğu görüşe göre insan Ramazan ayında da ihtiyaca binaen sefere ne yapabilir? Çıkabilir. Ve innehu musafiru febaylu'l fitr şehri ayetun ve hada lem yeşrudu 3. üçüncü hali أن يسافر في mesela Ramazan ayı içerisinde e, esnasında bir sefere çıkıyor fahuqu mu fil gece yola çıkan adam gibidir bu da gündüz çıkmış sabah orucu niyetlenmiş oruçluyken yolculuğa çıkmış bu adam da tıpkı geceden orucunu bozan gibi bozabilir diyor üçüncü hallede. bugün de diyor Ahmet'ten iki tane rivayet vardır. Doğru olan görüşe göre bu kişinin de orucunu bozması nedir diyor? Caizdir diyor. İbnü Kudama. Alhamdülillah. İnşallah burada kalacağız. Allah nasip ederse bir dahaki dersimize kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma bihamdik. Bishadu allai lillahilantasabikka wa tu'milik.